Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu Larif'in Eşrefoğlu Rumi Hasretleri Telkini Zikir Telkini Zikir Nisan yağmuru gibidir. Diğer yağmurlar sedefe erişir ama inciye dönüşmez. Nisan yağmuruysa erişip inci olur. Talibin gönlü de sedef gibidir. Telkini zikir nisan yağmurudur. Marifette sedefin içindeki incidir. Talibin gönlüne telkini zikir yerleştiğinde orada marifetullah incisi kemale erer. Telkini zikrin şartları vardır. Bunları da anlatalım ki kitabımızda eksiklik kalmasın. Bu zikrin birinci şartı şudur. Zikrullah'a başlayacak olan talip, öncelikle abdest alır, sonra şeyhin eliyle tebe eder, ardından şeyh kendisine zikri telkin eder. Telkin tamamlandığında, talip tenha bir yere çekilmeli, yüzünü kıbleye çevirip oturmalı, öylece bu hususta niyet etmeli. Ta başta, abdestten önce ağzını misvaklamayı da unutmamalı. Nihayet şöyle diyerek zikre başlayıp onunla meşgul olmalı. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fa'lem ennehu La ilahe illallah Bu zikri çekerken dikkat edeceği hususlar şunlardır. La ilahe derken gözlerini iyice kapatmalı. Gövdesinin yukarısı ve başını sağa doğru kaydırmalı, İllallah derken de, Başını ve gövdesinin yukarısını sola kaydırmalı. La ilahi i çenesiyle, İllallah'ı ise, Güçlü ve vurgulu bir şekilde söylemeli. Böyle gözleri kapalı zikrederken, Gönlüyle de, La de ve, La murade demelidir. Böylelikle, Diliyle, La ilahe illallah derken, gönlüyle, ondan başka mabut yok, maksat yok, arzum yok demiş olur. İllallah dediğinde, yine gönlüyle illallah demelidir. asıl bütün düşünceleri yokluğa mahkum edip, La ilahe illallah demek durumundadır. Meşayihin tümü ittifak etmiştir. Talip, La ilahe illallah zikriyle meşgul olduğunda, La ilahe diyerek Allah'tan gayrı her şeyin sevgisini gönlünden çıkartır. Illallah dediğinde ise Hak muhabbetini gönlüne yerleştirir. Kendisini Allah'tan uzaklaştıran şeyler zihnine üşüştüğünde, zikirdeki ilahi nurların neybeti bunları kovar. Zikir yapılırken lafsı usulü üzere ve doğru şekilde söylemek gerekir. Niyet ve telaffuz sağlam olmalı. La ilahe yerine la ilaha illallah yerine de illallah gibi şeyler demekten sakınılmalı. La ilahe denildikten sonra nefes almadan illallah demek lazım gelir. Fakat kimi meşayih, la ilah eden sonra, alınan nefeste mahsur görmemiş. Zira demişler, talip nefes alsa da, niyeti illallah demektir. Bu kitabın müellifinin kanaati ise şöyledir. Arada alınan nefes zararlı değil, ama talibe zahmet verir, fetih gecikir. Talibin fethi gecikince nefsi kuvvetlenir. Kuvvetlenen nefsin, Henüz yolun başındaki talibi yıkmasından korkulur. Talip, "Lillallah" derken "he"yi sert, darbeli bir şekilde sol tarafına vurmalıdır. Böyründeki o karalığı düşünerek "La ilahe illallah" demelidir. Zikretmek üzere gözünü yumar yummaz, daha ilk bakışta görünen bu karalıktan gözünü ayırmamalı. Ettiği zikirle ...bu karalık nurlanıyor mu... ...yoksa olduğu gibi kalıyor mu... ...buna dikkat etmeli... ...nurlanma... ...o kara noktanın içinde gerçekleşir... ...bir kıvılcım şeklinde... ...ve ak bir renkte görünür... ...berrak olur... ...bazen yıldız gibi ışıldar... ...bazen parlak nur şeklinde... ...bazen de... ...parlak tecelliler halinde... ...fakat bu nurlara dikkat kesilmemeli yalnız o kara nokta gözetilmelidir. La ilahe illallah'ın sonundaki H harfinin vurgulanmasıyla çıkan nefes, bu kara noktanın üzerine vurulmalı. Karanlık gidinceye, o yer sararıncaye kadar böyle devam etmeli. Orası, karadan boz bir renge kavuşup, bulanık hale gelmeli. Ay aydınlığı gibi olmalıdır orası. Peşinden, burası safi berraklaşmalı, Nurlanmalıdır. Nihayetinde basiret gözüyle bu nura bakılmalı ve La İlahe illallah zikri hep yenilenmelidir. Yukarıda söylendiği gibi Allah'tan gayrı her şey silinmeli. Allah'ın varlığına ve vahdaniyetine şehadet edilmeli. Böyle bir sağa bir sola gidip gelirken şeyhin suretini düşünüp velayetine sığınarak Gönle gelen korku ve hayaller kovulmalı. Şeyhin suretini düşünüp, ona yönelmenin faydaları aşağıda anlatılacaktır. Evet, anlaşılıyor ki, her mertebenin bir zikri vardır. Ve bu zikirlerin bir usulü. İnşallah bunlar yeri geldiğinde anlatılacaktır. Zikreden, sol yanına vurgulu bir şekilde, İllallah dediğinde, bütün gövdesi sarsılacak şekilde sol böğrüne vurmalıdır. Zira kalp böğrün solunda bulunur. Ona kalbi sanavberi denir.